Martı 1. Bölüm Sabahın Erken Saatleri Güneşin ilk ışıkları yumuşacık, denizin ürpertisini altın pırıltısıyla oynaştırıyordu. Kıyıdan bir mil açıkta bir balıkçı teknesi. Denize yem için dökülen balık artıklarının kokusu bir anda yayılıyor havaya ve kahvaltı sürüsü çağrıya alıyor. Bin martılık kalabalık yiyecek parçaları için kapışıp kavga etmeye geliyor. Yoğun bir gün başlıyor yine. Ama uzakların yalnızlığında, tekneden ve kıyıdan ötelerde, Martha Jonathan Livingston tek başına uçuş denemeleri yapıyor. 30 metre yükseklikte, parmak araları perdeli ayaklarını indiriyor, gagasını kaldırıyor, kanatlarının acı veren eğimli gerginliğini koruyabilmek için kasılıyor. Eğim ağır uçacağını gösteriyor ve rüzgar yüzünde bir fısıltı kalana dek, altındaki okyanus hareketini yitirene dek yavaşlıyor tüm dikkatini toplayıp kısıyor gözlerini soluğunu tutuyor zorluyor bir tek santim biraz daha eğim sonra tüyleri karma karışık bocalıyor ve düşüyor bilirsiniz martılar asla bocalamaz sendelemezler asla havada bocalamak utançtır onlar için onursuzluktur ama utanmadan kanatlarını yeniden geren, titreyen, o zorlu eğimle yeniden geren, yavaşlayan, yavaşlayan ve bir kez daha bocalayan Martı Jonathan Livingston sıradan bir kuş değildi. Çoğu Martılar uçuşun en basit gerçeklerinden ötesini öğrenmeye zahmet etmezler, kıyıdan yiyece ve oradan geriye ulaşmak. Martıların çoğu için uçmak değildir önemli olan, boğazdır. Bu ise yemeği değil uçmayı önemsiyordu. Uçmayı her şeyden çok seviyordu martı Jonathan Livingston.'' Diğer kuşlara hoş görünmek için bu tür düşüncenin hiç de yararlı olmadığını keşfetti. Jonathan'ın bütün günlerini tek başına, yüzlerce kez alçakta süzülme deneyi yaparak geçirmesi anasıyla babasını bile üzüyordu. Martı Canatın nedenini bilmiyordu ama suyun üzerinde kanat açıklığının yarısından az yüksekliklerde uçtuğu zaman az bir çabayla havada daha uzun bir süre kalabiliyordu. Ayakları sıkıca bedenine yapıştırılmış bir biçimde su yüzüne değdiğinde her zamanki gibi inik ayaklarla suya batma yerine uzun bir iz bırakarak süzülebiliyordu. Kıyıda benzer süzülmeler denemeye, sonra da kayma uzunluğunu kumda bıraktığı izi adımlayarak ölçmeye vardırınca anası babası gerçekte dehşete düştüler. ''Neden Can?'' ''Niçin?'' diye sordu annesi. ''Sürünün geri kalanına benzemek bu kadar mı zor? Alçaktan uçmayı neden pelikanlara, albatroslara bırakmıyorsun? Neden yemiyorsun Can? Bir tüy bir kemik kaldın.'' ''Bir tüy bir kemik kalışıma aldırmıyorum anne. Yalnızca havada ne yapıp ne yapamayacağımı bilmek istiyorum. Hepsi bu. Yalnızca bilmek istiyorum.'' ''Bak canatın.'' dedi babası, hiç de haşin olmayan bir sesle. ''Kış pek uzak değil. Tekneler seyrelecek ve yüzey balıkları derine inecek. Eğer çalışman gerekiyorsa yiyecekle uğraş. Nasıl yiyecek bulacağını öğren. Bu uçma işi iyi de biliyorsun bir süzülmeyi yiyemezsin. Unutma ki uçmanın nedeni yemektir.'' Jonathan itaatlice başını salladı. Birkaç gün öbür martılar gibi davranmaya çalıştı. Gerçekten uğraştı. İskelelerde balıkçı teknelerinin çevresinde çığlıklar atıp sürüyle kavgalara girişti. Balık ve ekmek yığınlarına dalıp çıktı. Ama yürütemedi. ''O kadar anlamsız ki.'' diye düşündü. Zor kazanılmış bir hamsiyi kendisini kovalayan, yaşlı, aç bir martının önüne kasıtlı olarak düşürürken. ''Bütün bu zamanı uçmayı öğrenerek geçiriyor olabilirdim.'' Öğrenecek onca şey varken. Çok geçmeden martı canıtın yine tek başınaydı. Açık denizlerde, aç, mutlu, öğrenmede. Hız konusunda uğraşıyordu ve bir haftalık pratikle yaşayan en hızlı martıdan daha çok şey öğrendi bu konuda. 300 metre yükseklikten, kanatlarını olabildiğince hızlı çarparak dalgalara doğru dimdik bir dalışa geçti ve martıların neden böyle dalışlar yapmadığını öğrenmiş oldu. Yalnızca 6 saniye içinde hızı 70 mile çıkmıştı. Bu hızda kanatlarını denetleyemiyordu bir türlü. Her seferinde böyle oluyordu. Tüm dikkatine karşın, gücünün, yeteneğinin son zerresini kullanmasına karşın yüksek hızda denetimini yitiriyordu. Tırman 300 metreye, tüm hızla ilerle, çırp kanatlarını ve dimdik pikeye geç. Ama yine olmuyor, olmuyordu. Sol kanadı hız yitirip bocalıyor ve şiddetle sola savruluyordu. Sağ kanadını kapatıp denge kazanmaya çalıştığındaysa fırıldak gibi sağa dönüveriyordu. Bir türlü beceremiyordu bu pikeyi. Belki on kez denedi. Onunda da saatte 70 milli kıza ulaşıyor, sonra karma karışık bir tüy yumağı halinde şiddetle suya çakılı veriyordu. Her yanından sular sızarken birden beyninde şimşek çaktı. Yüksek hızda kanat çırpmamalı. Elli mile çık ve sonra kanatlarını öylece tut. Altı yüz metreye tırmanıp yeniden denemeye girişti. Gaga'sını aşağı dikip denize doğru pikeye geçti. Hızı 50 mile ulaşır ulaşmaz kanatlarını kas katı gerdi ve hareketsiz bıraktı. Dehşetli güç tüketiyordu bu deneyi ama olmuştu, sonunda başarmıştı. 10 saniye içinde saatte 90 mile aşı verdi. Martılar arası dünya hız rekorunu kırmıştı canıtın. Ama kısa ömürlü bir başarı oldu bu. Yeniden yükselmeye, kanatlarının açısını değiştirmeye kalktığı an aynı felaketle yüz yüze geldi. Havada patladı ve taş gibi suya çakılıverdi. Saatte 90 mil hız sanki dinamitlemişti onu. Kendine geldiğinde karanlık çoktan çökmüştü ve ay ışığında okyanus üzerinde sürükleniyordu. Kanatları kurşun gibiydi ama başarısızlığın yükü çok daha ağırdı. Bu ağırlık onu dibe çekmeye yetseydi keşke, çekiverseydi dibe ve sona eriverseydi her şey. Böyle diledi belli belirsiz. Suyun dibine çökerken garip bir ses duydu içinden. Çaresi yok. Ben bir martıyım. Kendi doğamla sınırlanmışım. Eğer uçuş hakkında bunca şey öğrenmem gerekseydi, beyin yerine uçuş haritalarım olurdu. Hızlı uçmam gerekseydi, Şahin gibi kısa kanatlarım olurdu ve balık yerine fareyle beslenirdim. Babam haklıymış. Bu saçmalıkları unutmalıyım. Eve, sürüme dönmeliyim ve kendimle yetinmeliyim. Zavallı, sınırlı bir martı olarak kabullenmeliyim kendimi. Ses sönüp gitti. Ve Canıtın hak verdi ona. Gece vakti bir martının yeri kıyıdır ve Canıtın o andan itibaren sıradan bir martı olmaya and içti. Hem böylesi herkesi hoşnut edecekti. Karanlık sulardan bitkince çekip çıkardı kendini ve kıyıya uçmaya başladı. Neyse ki alçaktan uçuş hakkında hayli şey öğrenmişti de fazla zorlanmıyordu. ''Ama hayır, öğrendiğim her şeyi bir yana bırakmalıyım, unutmalıyım eski kendimi. Diğer martılar gibi sıradan bir martıyım ben ve onlar gibi uçacağım.'' Güç bela 30 metreye tırmandı ve kıyıya ulaşmak için kanatlarını hızla çırpmaya başladı. Sürüden biri olmaya karar verdiği için rahatlamıştı. Artık öğrenme isteğine gem vurmaya gerek kalmayacaktı. Ne yeni girişimler olacaktı ne de yeni başarısızlıklar. ''Ne hoştu düşünmemek ve kıyıdaki ışıklara doğru karanlıkta uçmak, ne hoştu?'' ''Karanlık.'' İçindeki garip ses dehşetle haykırdı. Martılar asla karanlıkta uçmaz. Canıtın kulak vermek istemedi. ''Hoş'' diye düşündü. Mehtap ve ışıklar suda oynaşıyor, gecenin içine kıpırtılı izler salıyorlardı. Her şey o kadar huzurlu ve sakindi ki. ''İn aşağı!'' ''Martılar asla karanlıkta uçmaz.'' Karanlıkta uçman gerekseydi gözlerin baykuş gözü olurdu. Beyin yerine uçuş haritaların, Şahin gibi kısa kanatların. Gecenin orta yerinde, 30 metre yükseklikte, Martha Jonathan Livingston gözlerini kırptı. Acısı, kararları, hepsi yok oluverdi. İşte yanıt, ne aptalmışım. Tüm gereken küçük, minicik bir kanat. Kanatlarımı bükmeliyim ve sıf kanat uçlarımla uçmaya çalışmalıyım. Kısa kanatlar. Kap Karadeniz'in üzerinde 600 metreye tırmandı. Başarısızlığı ya da ölümü bir an bile düşünmeden kanatlarını bedenine yapıştırdı. Yalnızca dar ve sivri kanat uçlarını rüzgara vererek dimdik bir pikeye geçti. Rüzgar başında bir fırtınaydı. Saatte 70 mil, 90, 120 daha hızlı, daha hızlı. Şimdi 140 mildeki rüzgar gerilimi önceleri 70 milde olduğundan bile daha azdı ve kanat uçlarıyla küçücük bir kavis çizdiğinde pikeden çıkıp ay ışığında gümüş bir gülle gibi dalgaların üzerinde yükseliveriyordu. Rüzgara karşı gözlerini ince çizikler halinde kıstı. Müthiş bir coşkuydu bu. Saatte 140 mil ve denetimli. 600 yerine 1500 metre yükseklikten pikeye geçsem acaba ne kadar hıza... Bir an önceki and içmeleri, kararları hepsi unutulup gitmişti. Rüzgarın hızı onları silip süpürüvermişti sanki. Ama kendine verdiği sözlerden caydığı için hiçbir suçluluk duymuyordu. Böyle sözler yalnızca sıradanlığı kabul eden martılar içindir. Öğreniminde yetkinliğin neşine ulaşan biri için bu tür sözler yoktur. Güneş doğduğunda canıtını yine uçuş denemelerinin başında buldu. 1500 metreden balıkçı tekneleri dümdüz maviliğin üzerinde birer noktaydı. Kahvaltı sürüsü ise dönüp duran silik bir toz bulutu. Yaşam doluydu canıtın. Hazla ürperiyor, korkusunun denetim altında oluşundan gurur duyuyordu. Sonra törensel bir hazırlığa gerek duymaksızın kanatlarını gövdesine yapıştırdı, kanat uçlarının açısını olabildiğince genişletti ve doğrudan denize pikeye geçti. 1200 metreye indiğinde sonuza ulaşmıştı. Rüzgar katı bir ses duvarı gibiydi. Denetim altına alınmış ama hızının sınırını çizen bir duvar. Şimdi saatte 214 mil hızla dindik aşağı iniyordu. Bu hızda kanatlarını açı verecek olsa milyonlarca minik martı zerreceğine parçalanacağını bilerek yutkundu. Ama hız gücün ta kendisiydi ve hız coşkuydu ve hız saf güzellikti. 300 metreye indiğinde kanat uçları dehşetli rüzgarda uğul deyip çırpınırken yolunun tam üzerindeki balıkçı sandalı ve martı sürüsü meteor hızıyla büyüyüp üzerine gelirken pikeden çıkmaya hazırlandı. Duramazdı. Bu hızda nasıl yön değiştirileceğini bile bilmiyordu henüz. Çarpışmak anında ölüm olacaktı ve böylece gözlerini kapadı. İşte o sabah, o anda gün doğumundan hemen sonraydı ki Martı Jonathan Livingston saatte 210 mil hızla ve kapalı gözlerle rüzgar ve tüylerden oluşmuş müthiş bir çığlık gibi kahvaltı sürüsünün ortasında patladı. Şans Martısı ona bir kez daha gülümsedi ve kimse ölmedi. Canıt'ın gagasını yukarı dikmeyi başardığında saatte 160 millik bir hızı hala koruyordu. En sonunda 20 mile düşebildiğinde ve kanatlarını açabildiğinde tekne 1200 metre aşağıda deniz üzerinde bir kırıntıydı. Zafer. Buydu ilk düşüncesi. Son hız. 214 milde bir martı. Bir devrimdi bu. Sürünün tarihindeki en büyük tek andı ve bu anda canıtın için yepyeni bir çağ açıldı. Kendi yapayalnız deney alanına dönerken 2400 metreden dalışa geçmek üzere kanatlarını büktü ve nasıl dönüş yapılacağını keşfetme işine girişti. Ve öğrendi ki kanat ucundaki tek bir tüyü santim kıpırdatmak bile müthiş hızda yumuşak ve güzel bir kavis çizmek için yeterlidir. Ama bunu öğrenene kadar bu hızda tek tüyden fazlasını oynatmanın onu fırıldağa çevireceğini de anlamış oldu. Canıt'ın yeryüzünde akrobatik uçuş yapan ilk martı olmuştu. O gün diğer martılarla konuşmak için zaman yitirmedi. Gün batımından sonraya kadar uçmayı sürdürdü. Taklayı, yavaş tonoyu, ters dönüşü, fırıldak dönüşü öğrendi. Martı Canıt'ın kıyıdaki sürüye katıldığında çoktan gece olmuştu. Başı dönüyordu ve müthiş yorgundu. Yine de keyifli bir taklayla başladı yinişe ve uzun bir süzülme ile tamamladı. Duyduklarında diye düşünüyordu. Devrimi duyduklarında sevinçten çılgına dönecekler. Şimdi yaşam ne kadar anlamlı. Balıkçı teknelerinin peşinden bezgince ileri geri sürünmenin ötesinde gerçek bir anlam bu. Bilgisizlikten sıyrılıp çıkabiliriz. Kendimizi mükemmel, zeki ve yetenekli yaratıklar haline getirebiliriz. Özgür olabiliriz. Uçmayı öğrenebiliriz. Gelecek, umut pırıltısıyla çağırıyordu. İndiğinde, Mart'ı kurultayını toplantı halinde buldu. Aslında, toplantının bir süredir onu beklediği anlaşılıyordu. Mart'ı Jonathan Livingston, ortaya çık. Yaşlı kurultay başkanı, en törensel sesiyle konuşmuştu. Ortaya çıkma, yalnızca büyük utanç ya da büyük onursuzluk anlamına gelirdi. Mart'ı önderlerini saptamak içinse, Onur adına ortaya çıkma çağrısı yapılırdı. Elbette, diye düşündü. Bu sabahki kahvaltı sürüsü yaptığım devrimi gördü. Ama ben onurlandırılmak istemiyorum ki. Önderlikte gözüm yok. Yalnızca buluşlarımı paylaşmak, önümüzde açılan engin ufukları göstermek istiyorum. Bu düşüncelerle ortaya doğru ilerledi. Yaşlı kurultay başkanı, ''Martı Jonathan Livingston'' dedi. ''Martı soydaşlarının bakışları altında... Utanç adına ortaya çık. İşte o an kaynar sular döküldü başından aşağıya. Dizlerinin bağı çözüldü, tüyleri sarktı, kulakları uğuldadı. Utanç adına ortaya çıkmak. Hayır olamaz. Ya devrim? Anlamıyorlar, yanılıyorlar, yanılıyorlar. Bağışlanmaz bir sorumsuzlukla, diye yankılandı o törensel ses. Martı ailesinin geleneğini ve saygınlığını sarsarak. Utanç adına ortaya çıkmak, martı toplumundan dışlanmak ve uzak kayalara tek başına sürgün edilmek anlamına geliyordu. Bir gün, martı Jonathan Livingston, sorumsuzluğunun zararını anlayacaksın, yaşamın sırrına erilemez. Yegane bilinen, bu dünyaya yemek ve olabildiğince çok yaşamak için geldiğimizdir. Bir martının kurultaya karşı yanıt hakkı kesinlikle yoktu ama Jonathan'ın sesi yükseldi.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 ''Kardeşlik öldü.'' diye haykırdılar hep bir ağızdan ve hep birlikte ona sırtlarını dönüp kulaklarını tıkadılar. Derdi yalnızlık değildi. Öbür martıların önlerindeki uçuş erincine inanmayı reddetmiş olmalarıydı. Onlar gözlerini açıp bakmaktan kaçınmışlardı. Her gün yeni şeyler öğrendi. Yüksek hızda dalış yaptığında okyanus yüzeyinin 3 metre altındaki o az bulunur lezzetli balıkları avlayabileceğini öğrenmişti. Yaşamak için balıkçı teknelerine ve küflü ekmeklere ihtiyacı yoktu artık. Kendini karadan gelen esintiye bırakarak havada uyumayı öğrenmişti. Böylece gün batımından gün doğumuna yüz millik bir yol kat edebiliyordu. Aynı iç denetimi kullanarak yoğun sis tabakalarını yarıyor ve göz kamaştırıcı duru gökyüzüne ulaşabiliyordu. Hem de bütün öbür martılar sisten ve yağmurdan gözü görmeyen kıyılarda pinekleyip dururken… Güçlü rüzgarlarla kara parçalarının ta içlerine ulaşmayı ve oralardaki nefis böceklerle beslenmeyi de öğrendi. Bir zamanlar sürünün tümü için umduklarını yalnızca şimdi kendisi için evde ediyordu, uçmayı öğreniyordu ve karşılığında ödediği bedel nedeniyle pişmanlık duymuyordu. Martı Canıt'ın, bir Martı'nın yaşamını o denli kısaltan nedenlerin sıkıntı, korku ve öfke olduğunu keşfetti ve bunları zihninden silerek, uzun güzel bir yaşam sürdü. Sonra onlar geldiler. Vakit akşamdı ve canatını sevgili gökyüzünde tek başına ve huzur içinde süzülürken buldular. Kanat uçlarında beliri veren iki martı yıldızlar gibi tupturuydular. Gecenin koynunda sevgiyle ve dostlukla ışık ışıktılar. Ama hepsinden güzeli İki yanında ve kanatlarından birer parmak açıkta uyum içinde uçabilme yetenekleriydi. Tek söz etmeden, Canıt'ın onları kendine has sınavdan geçirmeye koyuldu. Öyle bir sınav ki, tek martı bile bunu başaramamıştı. Kanatlarını büküp saatte bir milli kıza düştü. İki ışıltılı kuş da onunla birlikte yavaşladılar ve yumuşacık bir uyumla üçlü uçuşu sürdürdüler. Yavaş uçuşu biliyorlardı. Kanatlarını katlayarak kaydı canatın. Sonra saatte 190 millik bir pike inişe geçti. Onlar da kusursuz bir dalışla canatına katıldılar. Sonra bu hızdan uzun, dikey bir yavaş kaymaya geçti. Onlar da gülümseyerek canatınla birlikte kayıyorlardı. Martı canatın düz uçuşa döndüğünde uzun süre sessiz kaldı. Pekala dedi sonunda. Kimsiniz siz? ''Bizler senin süründeniz Canıtın, kardeşleriniz.'' Sözcükler güçlü ve duruydu. ''Seni daha yukarılara çıkarmaya geldik, evine götürmeye. Evim yok benim, benim sürüm yok, dışlanmışım ben. Şimdi büyük dağ rüzgarlarının tepesinde uçuyoruz. Bu yaşlı gövdeyi belki ancak 100 metre daha yükseltebilirim ama daha fazla değil. Hayır Canıtın, başarabilirsin. Çünkü öğrendin, bir okul bitmiştir, ''Başka bir okula başlama zamanıdır şimdi.'' Tüm yaşamını aydınlatan bilinç Martı canıtının o anını da pırıl pırıl ediverdi. Haklıydılar, daha yükseğe uçabilirdi ve eve dönme zamanıydı. Gökyüzünde onca şey öğrendiği bu görkemli gümüş ülkeye son kez uzun uzun baktı. ''Hazırım'' dedi sonunda. Ve Martı canıtın Livingston, yıldız parlaklığındaki iki martıyla ile birlikte göğün koyu karanlığında uzaklaşarak gözden kayboldu. 2. Bölüm Cennet buymuş demek diye düşündü ve hemen arkasından gülümsedi kendi kendine. Henüz eşiğindeyken cenneti yorumlamaya kalkmak pek de saygın bir tavır olmasa gerekti. Işık saçan iki martıyla kenetlenip yeryüzünden bulutların üzerine yükseldiğinde kendi bedeninin de onlarınki gibi parlamaya başladığını görmüştü. İçinde daima dipdiri kalmış olan genç martı canıtın oradaydı hala ama dış görünüşü değişmişti. Bedeni yine bir martınınkini andırıyordu ama şimdiden eskisiyle kıyaslanamayacak kadar iyi uçuyordu. Yeryüzündeki çabamın yarısıyla oradaki başarılarımın iki katını elde edebildim diye düşündü. Tüyleri pırıl pırıldı şimdi. Kanatları yeni parlatılmış gümüş levhaları andırıyordu. Büyük bir hazla onları tanımaya, bu yeni kanatların gücünü keşfetmeye koyuldu. Saatte 250 mile ulaşınca, Düz uçuştaki azami hızına yaklaştığını sezinledi. 273 mile çıkınca bu hızı aşamayacağını düşündü ve belli belirsiz düş kırıklığına kapıldı. Yeni bedenin yapabilecekleri de sınırlıydı demek. Ve eski düz uçuş rekorunun hayli üzerinde olmasına karşın bu yeni sınırı aşmak yine de çok çaba gerektirecekti. Oysa cennette sınır olmamalıydı. Bulutlar yarıldı, kılavuzları, iyi inişler canıtın deyip gözden kayboldular. Bir denizin üzerinden Sarp kıyıya doğru yol alıyordu. Birkaç martı yamaçlarda esen rüzgarlarla oynaşıyorlar, birkaçıysa kuzeye doğru ufkun üzerinde uçuyorlardı. Yeni görüntüler, yeni düşünceler, yeni sorular. Neden bunca az martı? Oysa cennet martılarla dolup taşmalıydı. Ve ben, neden birdenbire bu kadar yorgunum? Cennetteki martıların hiç yorulmamaları gerekirdi ve hiç uyumamaları. Nereden duymuştu bunu? Yeryüzündeki yaşantısı giderek siliniyordu belleğinden. Yeryüzünde pek çok şey öğrenmişti elbette ama ayrıntılar bulanıyordu. Yiyecek için kapışmalar, dışlanmak gibi şeyler. Kıyıdaki bir düzine Mart'a onu karşılamaya geldiler. Hiçbiri bir şey söylemeksizin. Yalnızca benim sendiğini seziyordu ve burasının yuvası olduğunu. Müthiş bir gün olmuştu onun için. Gün doğumunu bile artık anımsayamadığı bir gün. Kıyıya inmek üzere alçaldı ve kanat çırparak yumuşacık kondu kumların üzerine. Öbür martılar da indiler ama tek bir tüylerini bile çıpmadan. Kendilerini rüzgara verip parlak kanatlarını germişler ve ayakları yere değdiği anda durabilecek biçimde tüylerinin açısını değiştirivermişlerdi. Ne güzel bir iniş, ne mükemmel bir denetimdi bu. Ama Canatın şimdi bunu deneyemeyecek kadar yorgun hissediyordu kendini. Hala tek bir sözcük bile söylenmemişken kumların üzerinde dururken öylece uyuya kaldı. Sonraki günlerde Jonathan anladı ki bu yeni yerde çok şey vardı uçuş hakkında öğrenilecek. Geride bıraktığı yaşamdaki kadar çok şey. Yalnızca bir farkla. Burada kendisi gibi düşünen martılar vardı. Her biri için yaşamdaki en önemli şey en sevdikleri konuda yani uçuşta kendini aşmak ve yetkinliğe ulaşmaktı. Hepsi de olağanüstü kuşlardı. Her gün saatlerce uçuş denemeleri yapıyorlar ve ileri havacılık tekniklerini sınıyorlardı. Uzun bir süre Canatın kopup geldiği dünyayı unuttu. Gözlerini uçuş şevkine kapatmış, kanatlarını yalnızca yiyecek kavgası için kullanan sürü dünyası geride kalmıştı. Ama ara sıra tek bir an için bile olsa anımsıyı veriyordu. Bir sabah katlanmış kanatla takla çalışmasından sonra eğitmeniyle kıyıda dinlenirken yeryüzü düştü aklına. ''Herkes nerede Sullivan?'' diye sordu sessizce. Çığlıklarla, anlamsız ötüşlerle değil, bu martıların kullandığı telepati yöntemiyle iletişim kurmaya alışmıştı artık. Neden bu kadar azız? Garip. Benim geldiğim yerlerde binlerce ve binlerce martı yaşardı, biliyorum diyerek başını salladı Sullivan. Sana verebileceğim tek yanıt, senin ancak milyonda bir rastlanan bir martı olduğun. Çoğumuz öylesine yavaş geliştik ki, Dünya değiştirdiğimizde vardığımız yer hemen hemen aynısıydı terk ettiğimizin. Nereden geldiğimizi hemen unutarak ve geleceğe aldırmayarak günü birlik yaşadık. Karın doyurmanın, didişmenin, sürü içinde iktidar hırsının ötesinde değerler olduğunun bilincine varmak için kaç yaşamdan geçtik dersin. Binlerce can... On binlerce, sonra da yetkinlik denen şeyin varlığını öğrenmek için yüz yaşam ve ona ulaşmak için bir yüz yaşam daha. Şimdi aynı kural bizim için yine geçerli elbette. Gelecekteki dünyamızı burada öğrendiklerimizle kuran bir şey öğrenmedik mi? Geleceğimiz şimdikinin eşi olur. Hep aynı sınırlamalar üstesinden gelmemiz gereken kurşun gibi ağır bir tek düzelik. Hep aynısı. Sullivan kanatlarını gerip rüzgara döndü. Ama sen Can, sen bir yaşamda öylesine çok şey öğrendin ki buraya ulaşabilmek için, buraya ulaşabilmek için binlerce yaşamdan geçmek zorunda kalmadın. Az sonra ikisi de yeniden uçuş denemelerine başlamışlardı. İkili ters taklayı uygulamak hayli güçtü. Taklanın yarısında Canıtın baş aşağı düşünmek zorunda kalıyordu. Üstelik bu sırada kanatlarının eğimini değiştirmesi ve eğitmenine anında uyum sağlaması gerekiyordu. ''Yeniden deneyelim.'' dedi Sullivan. ''Defalarca.'' ''Yeniden deneyelim.'' ''Yeniden.'' ''Oldu.'' ''Güzel.'' Sonra dış takla çalışmasına başladılar. Bir akşam gece uçuşuna çıkmayan Martılar kumsalda toplanmış düşünüyorlardı. Canıt'ın tüm cesaretini toplayarak yakında onların dünyasından ayrılacağı söylenen yaşlı Martı'ya yaklaştı. Kaygılı bir sesle Chiang dedi. Yaşlı Martı sevgiyle baktı ona. ''Evet yavrum.'' Yıllar onu güçten düşüreceğine büsbütün güçlendirmişti. Tüm martılardan daha hızlı uçabiliyordu. Diğerlerinin ancak yeni yeni kavramaya başladığı hünerleri vardı. Chiang, burası cennet filan değil, öyle değil mi?'' Ay ışığında gülümsedi yaşlı. ''Öğreniyorsun yine martı canıtın.'' dedi. ''Ya ama bundan sonra ne olacak? Nereye gidiyoruz? Cennet diye bir yer yok mu?'' ''Hayır canıtın.'' ''Öyle bir yer yok. Cennet ne bir zamandır ne de bir mekan. Cennet yetkinliğin ta kendisidir.'' Sustu bir an. ''Sen çok hızlı bir uçucusun değil mi? Ben, ben hızı severim.'' dedi Canatın. Vasim'in fark etmiş olmasına hem şaşırmış hem de onur duymuştu bundan. Yetkin hıza ulaştığında cennete ulaşmış sayılırsın Canatım. Ve bu ne saatte bin mildir ne milyon mil... Ne de ışık hızı çünkü herhangi bir sayı sınırdır daima oysa yetkinlik sınır tanımaz yetkin hız cennettir yavrum chiang apansız gözden kayboluverdi ve aynı anda 15 metre kadar ötede su kıyısında belirdi yeniden kayboldu ve saniyenin binde birinden önce canatının omuz başındaydı hoş bir oyun dedi şaşırmıştı canatın cennet hakkında sormak istediklerini unuttu nasıl yapıyorsun bunu Nasıl bir duygu veriyor? Ne kadar uzağa gidebilirsin böyle? İstediğin herhangi bir yere ya da zamana gidebilirsin. Ben düşünebildiğim her yere ve her zamana gittim. Denizin ötelerine baktı. Ne garip. Yolculuk uğruna yetkinliği yatsıyan martılar, o yavaşlıkla hiçbir yere ulaşamıyorlar. Yetkinlik uğruna yolculuktan cayanlarsa anında her yere gidebiliyorlar. Unutma canıtım. ''Cennet bir mekan ya da zaman değildir. Anlamsızdır mekan ve zaman. Cennet.'' ''Bana böyle uçmasını öğretebilir misin?'' Martı Canıt'ın yeni bir bilim, yeni fethetme coşkusuyla titredi. ''Elbette. Eğer öğrenmek istersen.'' ''İsterim. Ne zaman başlayabiliriz?'' ''İstersen hemen şimdi.'' Gözlerinde garip bir ışık parlamıştı Canıt'ın. ''Böyle uçmayı öğrenmek istiyorum. Ne yapmam gerektiğini söyle bana.'' Chiang onu büyük bir dikkatle izleyerek ağır ağır konuştu. Herhangi bir yere düşünce kadar hızlı uçabilmek için oraya şimdiden vardığına inandırmalısın kendini. Chiang'a göre bu işin sırrı Canatının kendini bir metrelik kanat açıklığı olan bir bedenle ve harita üzerinde izlenebilecek bir uçuş rotasıyla sınırlı görmemesiydi. Sır gerçek özünün henüz söylenmemiş bir sayı mükemmelliğiyle. Zaman ve mekanın her yerinde aynı anda yaşadığını bilmekti. Canıt'ın günlerce, gün doğumundan önce başlayıp gece yarılarından sonralara kadar inatla uğraştı. Ama tüm çabasına karşın bir tüy boyu bile yol alamadı. ''İnancı boşver'' diyordu Chiang, tekrar tekrar. ''Uçmak için inanca ihtiyacın yoktu. Uçuşu anlaman gerekiyordu. Bu da aynı şey. Şimdi yeniden dene.'' Sonra bir gün Canat'ın kumsalda gözlerini kapamış ve dikkatini tek bir noktaya toplamış durup dururken birden bire söylediğini anlıyı verdi. Elbette. Ben sınırlandırılmamış yetkin bir martıyım. Müthiş bir coşkuyla sarsıldı. Güzel dedi Chiyang zafer dolu bir sesle. Canat'ın gözlerini açtı. Yaşlı martıyla birlikte bambaşka bir kıyıda yapa yalnızdı. Ağaçlar suya eğilmişti ve tepelerinde çifte sarı güneşler dönüyordu. ''Sonunda öğrendin işte.'' dedi Chiang. ''Ama kendini denetlemek için biraz daha uğraşman gerek.'' Şaşkınlıktan dili tutulmuştu Canıt'ın. ''Neredeyiz?'' Garip çevreden hiç etkilenmeyen yaşlı soruyu önemsemedi. ''Besbelli ki herhangi bir gezegendeyiz. Yeşil gökyüzü ve güneş yerine çifte yıldızı olan bir gezegen.'' Canıt'ın bir sevinç çığlığı attı. Yeryüzünden ayrılalı çıkardığı ilk sesti bu. ''Başardım.'' ''Elbette başardım. Ne yaptığını bilirsen daima başarırsın. Şimdi şu denetim sorununa dönersek.'' Döndüklerinde hava kararmıştı. Diğer martılar altın gözlerinde pırıldayan saygıyla baktılar canıtına. Onun uzun süre dikilip durduğu yerden birdenbire yok oluşunu görmüşlerdi. Canıtın onların kutlamalarını kısa kesti. ''Ben burada yeniyim ve sizden öğrenmesi gereken benim.'' ''Bundan kuşku duyarım Can'' dedi yakınında duran Sullivan. ''On bin yıldır gördüğüm tüm martılar içinde öğrenmekten en az korkansın sen.'' Sürüye sessizlik çöktü. Canıt'ın övgülerden duyduğu utançla kıpırdandı. ''Dilersen geçmişe ve geleceğe uçmanı sağlayacak olan zaman denemelerine geçebiliriz'' dedi Chiang. ''Ve o zaman en zoruna, en güçlüsüne ve hepsinden daha eğlencelisine başlamak için hazır olacaksın.'' İyiliğin ve sevginin anlamını öğrenmek için uçuşa hazır hale geleceksin. Bir ay ya da bir ay gibi gelen bir süre geçti aradan. Canıt'ın müthiş bir hızla öğreniyordu. Sıradan günlük deneyimlerden de çabuk öğrenmişti. Daima ve şimdi yaşlı martının özel öğrencisi olarak yeni düşünceleri tüylü bir bilgisayar gibi yutuveriyordu. Ama sonra Çiyang yok verdi. Ayrılmadan önce sessiz konuşuyordu onlarla. Öğrenmekten, öğrendiklerini uygulamaktan, tüm yaşamın özü olan o görünmez yetkinliğe ulaşmak için çabalamaktan asla caymamalarını öğütlüyordu. Sonra konuşurken tüyleri giderek parlaklaştı ve sonunda o derne parladı ki hiçbir martı ona bakamaz hale geldi. ''Jonathan, sevgi üzerinde çalışmayı sürdür.'' Son sözleri oldu bunlar. Yeniden görebildiklerinde Chiang gitmişti. Günler geçtikçe, Canıt'ın geride bıraktığı yeryüzünü sıkça düşünmeye başladığını fark etti. Oradayken, şimdi bildiklerinin onda birini, hatta yüzde birini bilmiş olsaydı, yaşam ne anlamlı olurdu kim bilir. Oralarda, sınırlarını aşmaya çalışan, teknelerden atılan ekmek parçalarını kapmanın ötesinde, uçuşun anlamını kavramaya çabalayan bir martı var mıydı acaba? Belki de sürünün yüzüne karşı gerçeği söylediği için dışlanmış olan bile vardı. İşte bunlar geçiyordu aklından kumsalda dinlenirken. Ve Jonathan iyilik derslerinde derinleşip sevginin doğasını anlamaya çalıştıkça yeryüzüne dönme isteği güçlendi. Çünkü yalnız geçmişine karşın Martı Jonathan eğitmen olmak üzere doğmuştu ve onun sevgisini gösterme biçimi gördüğü gerçeği gerçeğe ulaşmak için yalnızca fırsat kollayan bir Martı ile paylaşmaktı. Düşünce hızıyla uçmayı öğrenmiş ve şimdi bunu başkalarına öğretmekte olan Sullivan kuşkuluydu. Can, sen bir zamanlar dışlanmıştın. Nasıl oluyor da eski süründen herhangi birinin seni dinleyeceğini düşünebiliyorsun? Bilirsin şu atasözünü ve doğrudur. En yüksek uçan martı en uzağa görendir. Senin geldiğin yerdeki martılar bağırıp çağırarak ve dövüşerek sahillerde pinikliyorlar. ''Cennetten bin mil uzaktalar ve sen onlara cenneti göstermek istediğini söylüyorsun. Can, onlar kendi kanat uçlarını görmekten acizler. Burada kal, buradaki martılara öğreteceklerini kavrayabilecek olanlara yardım et.'' Suslu bir an, sonra sözlerini sürdürdü. ''Chiang kendi eski dünyalarına dönmüş olsaydı, nerelerde olurdun sen bugün?'' Son nokta önemliydi ve Sullivan haklıydı. En yüksek uçan martı, en uzağa görendir. Canatın geriye dönmedi. Yeni gelen kuşların eğitimiyle uğraştı. Bunların tümü derslerini çabucak kavrayan zeki martılardı. Ama eski duygusu yine de canlanıyordu. Yeryüzünde de öğrenmeye hevesli bir dikim martı olabileceğini düşünmeden edemiyordu. Kendisi dışlandığı gün, Chiang ona ulaşabilmiş olsaydı, şimdi çok daha bilgili olmayacak mıydı? Söyle, geri dönmeliyim, dedi sonunda. ''Öğrenciler başarılı. Yeni gelenleri yetiştirmede sana yardımcı olurlar.'' İçini çekti Sullivan. Ama tartışmadı. ''Seni çok özleyeceğim, canatın.'' Tüm söyleyebildiği buydu. ''Utan, Suli diye serzenişte bulundu canatın. ''Aptallık etme. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Eğer dostluğumuz zaman ve mekan gibi şeylere bağlıysa, sonunda zamanı ve mekanı yendiğimizde kendi dostluğumuzu da yıkmış oluruz. Ama mekanı yendiğimizde geriye yalnızca burası kalır.'' Zamanı yendiğimizde bize kalan yalnızca şimdidir. Burayı ve şimdiyi paylaşacağımıza göre nasıl düşünemezsin sık sık birlikte olacağımızı. Martha Sullivan gülmekten kendini alamadı. "Deli kuş," dedi sevgiyle. "Yerdeki birine bin mil ötesini göstermek mümkünse bunu Martha Jonathan Livingston'dan başka kim yapabilir?" Sonra gözlerini kuma dikti. "Hoşça kal can, dostum benim. Hoşça kal Sullivan." ''Yine karşılaşacağız.'' Ve o anda bambaşka bir zamanın bir deniz kıyısındaki koca martı sürülerinin görüntüsünü düşledi. Yaşadığı pratikona yalnızca kemik ve tüylerden oluşmadığını, özgürlüğün ve uçuşun sınır tanımayan yetkinliğini taşıdığını öğretmişti. Martı Fletcher Lind çok geçti henüz ama şimdiden hiçbir kuşa hiçbir sürünün bu denli acımasız ve bunca adaletsiz davranmadığını biliyordu. Ne derlerse desinler diye düşündü öfkeyle. Uzak kayalara doğru uçarken gözleri dolmuştu. Uçmak, bir yerlerden bir yerlere ulaşmak için kanat çırpmaktan ibaret olamaz. Bunu bir, bir sivrisinek bile yapabilir. Sırf eğlence olsun diye sürü başının önünde bir takla verdim mi hemen dışlanmış oluyorum. Kör mü bunlar? Göremiyorlar mı? Uçmayı gerçek anlamda öğrenmenin yüceliğini kavrayamıyorlar mı? Ne düşünürlerse düşünsünler. Onlara uçmanın ne olduğunu göstereceğim. İstedikleri buysa tümüyle yasa dışı olacağım ve pişman edeceğim onları. Sonra bir ses verdi kafasının içinde. Yumuşaktı bu ses ama onu öylesine şaşırttı ki havada sendeleyip tökezledi. Onlara karşı sert olmam Martha Fletcher. Seni dışlamakla onlar yalnızca kendilerini yıprattılar ve bunu bir gün anlayacaklar. Bir gün gelecek onlar da senin gözünle görecekler. Bağışla onları ve anlamalarına yardımcı ol. Kanadının 2-3 santim ötesinde dünyanın en beyaz, en parlak martısı tek bir tüyünü kıpırdatmadan Fletcher'ın neredeyse son hızında uçuyordu. Hem de zahmetsizce süzülerek. Genç kuş allak bullak verdi o an. ''Ne oluyor? Çıldırıyor muyum? Öldüm mü yoksa? Nedir bu?'' Ses yumuşakça ve sakince düşüncesinin arasına karışıp sordu ona. ''Martı Fletcher Lind, uçmak istiyor musun?'' ''Evet, uçmak istiyorum.'' Martı Fletcher ne gururlu ya da incinmiş olursa olsun, bu olağanüstü yetkin varlığa yalan söyleyemezdi. ''İstiyorum.'' dedi usulca. ''Öyleyse Fletch'' dedi parlak yaratık sevgi dolu bir sesle, ''Düz uçuşla başlayalım işe.'' 3. Bölüm Jonathan uzak kayalar üzerinde çevresini gözetleyerek ağır ağır dönüyordu. Bu genç ve acemi Martı Fletcher, Mükemmel bir uçuş öğrencisine benziyordu. Havada güçlü, hafif ve çevikti ama çok daha önemlisi öğrenme isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Geliyordu işte. Pikeden bulanık gri şekilli bir şimşek gibi çıkıyor ve saatte 150 mil hızla eğitmenini bir anda geride bırakıyordu. 16 sayışlı, dik yavaş tonoyu bir kez daha denemeye girişti hemen. Yüksek sesle sayıyordu. 8 9 On, görüyor musun canıtın, hız yitiriyorum. On bir, seninki gibi güzel keskin duruşlar istiyorum. On iki, yanet olsun yine olmadı. On üç, şu son üç sayı yok mu? Onlarsız, on dört, ah! Başarısızlık karşısında duyduğu korku ve öfke, Fletcher'ın tepedeki düşüşünü büsbütün beter etti. Şiddetle ters döndü. Yalpalayarak baş aşağı kurşun gibi düşmeye başladı. Eğitmenin 30 metre alında soluk soluğa durabildi ancak. ''Benimle zaman yitiriyorsun Canıt'ın. Gerizekalının biriyim ben. Aptalım, uğraşıyorum, didiniyorum ama asla başaramayacağım.'' Martı Canıt'ın ona bakıp başını salladı. ''Böyle sert çıkışlarla başlarsan başaramazsın asla. Daha başlangıçta saatte 40 mil hız yitirdin. Yumuşak olmak zorundasın. Kararlı fakat yumuşak. Unutma.'' Genç martının yanına indi. Birlikte deneyelim şimdi, yan yana. Çıkışa dikkat et. Yumuşak, kolay bir giriş, tamam mı? Üçüncü ayın sonunda Canıtı'nın altı öğrencisi daha vardı. Dışlanmış martılardı tümü de. Bu yeni uçuş fikrini, uçuş zevki için uçmayı merak eden martılar. Yine de yetkinlik denemelerine girişmeleri, bunun ardında yatan felsefeyi anlamalarından daha kolay oluyordu. Gerçekte her birimiz yüce martı düşüncesinin sınırsız özgürlüğün ta kendisiyiz. Uçuş yetkinliği özümüzü dile getirmeye doğru bir adımdır. Bizi sınırlayan her şeye karşı çıkmalıyız. Yüksek hız denemeleri, yavaş uçuşlar, hava akrobasisi bunların tümünün amacı sınırları yıkmaktır. Canıt'ın akşamları kumsalda böyle eğitiyordu öğrencilerini ve gün boyu uçmaktan yorulan öğrencilerin uykusu gelirdi. Prati'yi seviyorlardı çünkü hızlıydı, heyecan vericiydi ve her dersle artan bir öğrenme açlığını doyuruyordu. Ama hiçbiri Marty Fletcher-Lind bile uçuş teorisinin tüylerin ve rüzgarın uçuşu kadar gerçek olabileceğini kavrayamıyorlardı. Bazen de şöyle derdi Canatın onlara, ''Kanat ucunuzdan kanat ucunuza bedeninizin tümü aslında düşüncenizin somutlaşmış biçimidir.'' ''Düşüncelerinize vurulan zinciri kırın. Göreceksiniz ki bedeniniz de zincirlerini koparıp atacaktır.'' Ama nasıl söylerse söylesin, hoş bir hayal gibi geliyordu bu sözler genç martılara ve iyice uyku çöküyordu üzerlerine. Sürüye dönme zamanlarının geldiğini söylemek için bir ay daha bekledi canatın. ''Hazır değiliz.'' diye karşı çıktı martı Henry Calvin. ''Bize hoş geldin diyecek halleri yok. Dışlanmışız biz. İşlenmediğimiz yere zorla girmeye çalışamayız ya.'' İstediğimiz yere gitmekte ve istediğimiz şeyi olmakta özgürüz diye yanıtladı Canıt'ın. Kumlar üzerinden havalanarak doğuya, sürünün yaşadığı yere doğru uçmaya başladı. Bir tedirginlik sardı öğrencileri. Sürü yasası der ki dışlanmış olan asla geri dönmez ve on bin yıldır bir kez olsun bozulmamıştı bu yasa. Yasa, gitmeyin, kalın diye buyuruyor, Canatın gidin diyordu ve şimdiden bir mil uzaklaşmıştı bile. Daha uzun süre bekleyecek olurlarsa düşman bir sürüyle tek başına karşılaşacaktı. Eh, sürünün bir parçası olmadığımıza göre yasaya uymak zorunda değiliz. Ne dersiniz? Fletcher'ın sesi kaygılıydı. Ayrıca bir kavga verilecekse orada, burada olduğumuzdan daha fazla işe yararız. Ve böylece o sabah batıdan 8 Mart'ı geldi. Kanat uçları adeta birbirine değerek çifte halka yapmışlardı. Sürünün kurultay toplantısı yaptığı kıyıya saatte 135 mil hızla vardıklarında canıtın en öndeydi. Sağ kanat ucunda rahatça uçan Fletcher, solda onlara uymak için çaba harcayan Henry Calvin. Sonra hepsi birlikte sağa kaydılar. Tek bir kuş gibi. Aynı hizadalar. Ters döndüler. Aynı hizadalar. Ve rüzgar yalayıp geçiyor onları. Sürünün günlük yaşamı, bağırış çağrışları bir anda kesildi. Gökten inen dev bir bıçaktı sanki bu sekizli ve sekiz bin martı gözü kıpırtısız onları gözlüyordu. Sekiz kuşun her biri havada keskin birer takla attıktan sonra geniş bir dönüş yaparak kumların üzerine bir anda verdiler. Ve sonra sanki bu her günlük bir olaymışçasına Canıt'ın uçuşun eleştirisine girişti. ''Her şeyden önce'' dedi keyifsiz bir gülüşle, ''havada birleşirken biraz geciktiniz.'' Sürüde sanki şimşek çaktı. ''Bunlar dışlanmış kuşlar ve geri gelmişler ve bu... bu olamaz.'' Fletcher'ın kavga beklentisi sürünün şaşkınlığı arasında eriyip gitti. ''Pekala dışlanmış olabilirler'' dedi genç martılardan bazıları. ''Ama böyle uçmayı nerede öğrenmişler söylesenize.'' Başkanın buyruğu ancak bir saate yakın bir süre sonra yayılabildi sürüye. Aldırmayın onlara. Dışlanmış biriyle konuşan da kendini dışlanmış bilsin. Başını çevirip bir dışlanmışa bakan bile sürü yasasını çiğnemiş sayılır. O andan itibaren tüm sürü gri tüylü sırtlarını dönüverdi canıtına. Fakat o fark etmemiş göründü. Uçuş derslerini kurultay kumsalında sürdürdü ve ilk kez öğrencilerinin yeteneklerini son sınırına kadar zorladı. ''Marty Martin!'' diye bağırdı gökyüzünü çınlatarak. ''Alçak hız uçuşunu bildiğini söylüyorsun. Kanıtlayana kadar hiçbir şey biliyor sayılmazsın. Göster bakalım. Uç!'' Ve böylece minik marty Martin William, eğitmeninin hısmına uğramış olmanın dehşetiyle kendini bile şaşırtarak alçak hız uçuşunda harikalar yarattı. Kendini kaldırabileceğini en hafif esintiyle ve bir kez olsun kanadını çırpmaksızın kumlardan bulutlara kadar havalandı ve yere indi. Martha Charles Rowland ise büyük dağ rüzgarını yakalayıp 8000 metreye tırmandı. Soğuktan morarmış olarak ama şaşkın ve mutlu, ertesi gün daha bile yükseğe çıkma kararıyla geri geldi. Hava akrobasisini herkesten çok seven Martha Fletcher, 16 sayışlı dik yavaş tonosunu zaperle tamamladı ve ertesi gün üçlü taklayla kendini açtı. Tüylerinden yansıyan güneş, kumsalda gizlice onu izleyen ve sayıları hiç de az olmayan martıların gözünü aldı. Jonathan her an öğrencilerinin yanındaydı. Gösteriyor, öneriyor, yönlendiriyor ve zorluyordu. Gece demeden, bulutlara, fırtınalara aldırmadan keyifle uçuyordu öğrencileriyle. Üstelik kumsaldaki martılar umarsızlık içinde birbirlerine sokulup dururlarken. Uçuş sonrası öğrenciler kumsalda toplanırdı. Giderek canıtını daha dikkatli dinlemeye başladılar. Anlayamadıkları bazı çılgın fikirler ileri sürüyordu. ''Gel gelelim anlayabildikleri güzel fikirlere ne demeli?'' Derken öğrenci halkasını başka bir halka çevrelemeye başladı geceleri. Koyu karanlıkta sonuna dek dinleyen ama birbirlerine görünmek istemeyen, gün doğumundan önce kaybolup giden meraklı martıların oluşturduğu bir halka. Bir ay geçmişti dönüşün üzerinden. İlk kez sürüden bir martı sınırı aştı ve uçmayı öğrenmek istediğini söyledi. Sorar sormaz da martı Terence Evil lanetlendi, dışlanmış damgası yedi ve Jonathan'ın sekizinci öğrencisi oldu. Sonraki gece Martı Kirk Maynard koptu sürüden. Kumsalda sendeliye sendeliğe sol kanadını sürükleyerek geldi ve Jonathan'ın ayakları dibine yığılıp kaldı. ''Yardım et bana.'' Son nefesini veren biri gibi usulca konuşuyordu. ''Dünyada her şeyden çok uçmayı istiyorum.'' ''Gel öyleyse.'' dedi Jonathan. ''Yüksel benimle birlikte.'' ''Hadi başlayalım.'' ''Anlamıyorsun.'' ''Kanadım, kanadımı kıpırdatamıyorum.'' ''Martı Maynard.'' Kendin olma. Gerçek kimliğini bulma özgürlüğüne sahipsin. Burada ve şu anda ve hiçbir şey engelleyemez seni. Yüce martı yasası. Var olan tek yasa budur. Yani uçabileceğimi mi söylüyorsun? Özgürsün diyorum. İşte öylesine kolayca ve çabucak martı Kirk Maynard kanatlarını açtı ve hiç zorlanmadan gece karanlığında havalandı. Tüm sürü onun 150-200 metre yüksekten sesinin son perdesinde kopardığı çığlıklarla uyandı. Uçabiliyorum. Bakın, uçabiliyorum. Gün doğumunda öğrenciler halkasının çevresinde bin’e yakın kuş toplanmış, merakla menirdi süzüyorlardı. Görülüp görülmediklerini aldırmıyorlardı bile. Dinliyorlardı. Martı canatını anlamaya çalışıyorlardı. Çok yalın şeylerden söz ediyordu canatın. Uçmak bir martının doğal hakkıdır. Özgürlük varlığının özündedir. İster boş inançlar ve gelenekler, isterse sınırlamanın herhangi bir biçimi, özgürlüğü kısıtlayan ne varsa kaldırıp atılmalıdır. Kaldırıp atılmalı mıdır? diye bir ses yükseldi kalabalıktan. Bu sürü yasası olsa bile mi? Tek gerçek yasa özgürlüğe gidendir. Başka yasa yoktur. Senin gibi uçmamızı nasıl bekleyebilirsin? dedi bir başka ses. ''Sen özelsin, ayrıcalıklı ve kutsalsın. Öteki kuşlardan farklısın. Fletcher'a bakın. Ya Lowell? Charles Roland. Onlar da özel, ayrıcalıklı ve kutsal mı? Ne bizden üstün onlar, ne de benden. Tek fark, inanın tek fark, gerçek özlerinin bilincine varmaya ve onu hayata geçirmeye başlamış olmalarıdır.'' Fletcher dışındaki öğrenciler tedirgince kıpırdandılar. Şimdi dek anlayamamışlardı yaptıklarının bu olduğunu. Kalabalık her gün biraz daha arttı. Kimi sorgulamaya, kimi putlaştırıp yüceltmeye geliyor, kimi çatıyordu onlara. Bir sabah ileri hız eğitimi sonrası Fletcher canıtına şöyle dedi. Sürüde senin ya Yüce Mart'ının kendi oğlu olduğun ya da zamanımızın bin yıl ilerisinde yaşadığın söyleniyor. İçini çekti canıtın. Yanlış anlaşılmanın belli diye düşündü. Sana ya tanrı derler ya da yalancı. ''Sen ne düşünüyorsun Fletcher? Zamanımızın ilerisinde miyiz?'' Uzun bir sessizlik. ''Doğrusunu istersen, bu tür kuş onu keşfetmek isteyenler için hep vardı. Elimizin altındaydı. Bunun zamanla ilgisi yok. Alışılmışın ötesindeyiz belki. Çoğu martıların uçuş biçiminin ilerisinde.'' ''Bu da bir şey.'' dedi Canıt'ın baş aşağı süzülürken. ''Zamanımızın ötesinde olma düşüncesinden daha iyi en azından.'' ''Olay bir hafta sonra oldu.'' Fletcher, yeni öğrencilerden oluşan bir kümeye yüksek hız uçuşunu gösteriyordu. 2500 metreden yaptığı dalışı henüz tamamlamış, kumsalın 10 santim üzerinde uzun gri bir iz gibi kayıp gidiyordu ki, ilk uçuşunu yapan gencecik bir kuş anasını çağırarak tam yolunun üzerine çıkıverdi. Martı Fletcher yavruya çarpmamak için saniyenin onda biri gibi kısa bir süre içinde sola doğru sert bir dönüş yaptı ve saatte 200 milden fazla bir hızla kayalara Granit kayalara, kaya bambaşka bir dünyaya açılan, kocaman, sert bir kapıydı sanki. Çarptığı anda bir patlama, korku, şok, karanlık. Sonra tuhaf, çok tuhaf bir gökyüzünde süzülmek, unutmak, anımsamak, unutmak, korku, üzüntü, pişmanlık. ''Müthiş bir pişmanlık.'' Martı Canıt'ın Livingston'la ilk karşılaştığı gün duyduğu ses yine geldi. ''İşin sırrı Fletcher, sınırlarımızı sırasıyla ve sabırla aşmaya çalışmaktır. Programımızın daha ileri aşamalarına ulaşmadan kayaların içinden uçamayız. mıyız?'' Jonathan, aynı zamanda Yüce Martı'nın oğlu olarak da bilinir.'' diye yanıtladı eğitmeni, inceden inceye alay ederek. ''Senin ne işin var burada? Kayalar, ben ölmemiş miydim? Ölmedim mi?'' ''Hadi canım, böyle yapma Flech. Düşün, benimle şu anda konuşabildiğine göre ölmediğin apaçık ortada değil mi? Senin yapmayı becerebildiğin biraz ani olmakla birlikte bilinç düzeyini yükselti vermekti. Şimdi seçim senin.'' Burada kalabilir ve bu düzeyde öğrenmeyi sürdürebilirsin ki geride bıraktığın hayli ileri bir düzey bu ya da geri dönüp sürüyle birlikte çalışabilirsin. Yaşlılar bu tür bir felaketi bekleyip duruyorlardı zaten ama onları bu denli sevindirmene kendileri bile şaştılar. Elbette sürüye geri dönmek istiyorum. Yeni yeni başlamıştım öğrencilerimle çalışmaya. Çok iyi Fletcher. Unutma ki bedenin düşüncenin somut biçiminden başka bir şey değildir. Fletcher başını salladı. Kanatlarını gerdi ve gözlerini açtığında kayanın dibindeydi. Tüm sürü toplanmıştı ve tam ortalarında buluverdi kendini. Kıpırdadığı anda büyük bir çığlık koptu martılardan. ''Yaşıyor. Ölmüş olan yaşıyor.'' Kanat ucuyla dokundu, can verdi ona. ''Yüce martının oğlu.'' ''Hayır, o bunu yatsıyor. Şeytanın ta kendisi o. Şeytan.'' Sürüye dağıtmaya geldi. Olup bitenlerden dehşete düşmüş dört bin martı ve bir çığlık. Şeytan! Çığlık okyanus kasırgası gibi sarslı martıları. Fırtına gibi dolandı sürüyü. Ve atıldılar parlak gözlerle, sipsivri gagalarla parçalamak için atıldılar. Jonathan sordu. Ne dersin Fletcher? Uzaklaşsak daha mı iyi olacak acaba? İşte buna fazlaca karşı çıkacağımı sanmıyorum. Anında bin metre ötedeydiler ve linç grubunun bilenmiş gagaları boşlukta buldu kendilerini. ''Nedendir?'' diye sordu canıtın şaşkınlıkla. ''Dünyada en zor şey neden bir kuşu özgür olduğuna ikna etmektir. Oysa kendisi kısa bir pratikle bunu kendi kendine kanıtlayabilir. Neden bu kadar zor?'' Fletcher bu ani değişiklik nedeniyle hala gözlerini kırpıştırıyordu. ''Ne yaptın az önce? Nasıl geldik buraya?'' ''Linçten kurtulmak istediğini söyledin.'' ''Söylemedin mi?'' ''Evet ama sen nasıl?'' ''Her şey gibi Fletcher.'' ''Pratik.'' Sabah olduğunda sürü çılgınlığını unutmuştu ama Fletcher unutmadı. ''Jonathan bir zamanlar söylediğini anımsıyor musun?'' ''Sürüyü geri dönecek kadar, öğrenmesine yardım edecek kadar sevme konusunda.'' ''Evet.'' Az önce seni linç etmeye kalkışan bu ayak takımı kuşları sevmeyi nasıl becerebildiğini anlamıyorum. Yok Fletch, o değil sevdiğim. Kin ve kötülüğü sevmezsin elbet. Ama gerçek martıyı her birinin içindeki iyi yanı görebilmelerine yardımcı olmalısın. Sevgiden benim anladığım budur. Üstelik bir kez tadına vardın mı vazgeçemezsin bu işten. Düşünmüyor musun? Öfke dolu genç bir Mart'ı hatırlıyorum örneğin. Adı Mart'ı Fletcher Lind. Henüz dışlanmıştı ve sürüye karşı bir ölüm kalım savaşına girmeye hazırlanıyordu. Uzak kayaları kendi cehennemi edecekti az daha. Ve işte bugün burada kendi cennetini inşa ediyor. Üstelik tüm sürüyü de buna yönlendiriyor. Fletcher eğitmenine döndüğünde gözlerinde bir anlık korku belirdi. ''Ben mi? Ben mi yönlendiriyorum?'' ''Ne demek istiyorsun sen? Burada eğitmen sensin. Gidemezsin.'' ''Gidemez miyim?'' ''Başka sürüler, başka Fletcher'lar olduğunu, aydınlanmak için onların bir eğitmene daha fazla ihtiyaç duyduklarını düşünmüyor musun?'' ''Ben mi?'' ''Can, ben sıradan bir martıyım. Oysa sen, yüce martının biricik oğlu değil mi?'' Can içini çekti ve açık denize baktı. ''Artık bana ihtiyacın yok.'' ''Kendi başına keşfetmelisin. Gerçek sınırsız martı Fletcher'a her gün bir parça daha yaklaşmalısın. Senin eğitmenin odur. Onu anlamalı ve pratiğe geçirmelisin.'' Bir an sonra Jonathan'ın bedeni havada dalgalandı ve saydamlaşmaya başladı. ''Benim hakkında saçma sapan söylentiler yaymalarına ya da benden bir tanrı yaratmalarına izin verme. Tamam mı Fletcher? Ben bir martıyım. Uçmayı seviyorum. Hepsi bu.'' ''Jonathan!'' ''Sevgili Fletch, gözlerinle gördüklerine inanma. Dış görünüştür onlar yalnızca. Sınırlıdır. Kavrayışınla bak. Öğrendiklerinin bilincine var ve böylece uçmanın yolunu bulacaksın.'' Dalgalanma duruldu. Mart'ı canıtın gözden kaybolmuştu. Bir süre sonra Mart'ı Fletcher gökyüzüne sürükledi kendini ve orada ilk uçuş dersi için sabırsızlanan bir grup yeni öğrenciyle karşılaştı. ''Her şeyden önce şunu unutmayın ki'' dedi hüzünle. Bir martı sınırsız bir özgürlük kavramıdır. Yüce martının bir görüntüsüdür. Ve bir kanadından öbürüne tüm bedeniniz düşüncenizin ta kendisinden başka bir şey değildir. Genç martılar şaşkınlıkla baktılar ona. Hadi canım diye düşündüler. Takla atma kuralına hiç de benzemiyor bu sözler. Fletcher içini çekip yeniden başladı. Hımm, ah pekala dedi onları süzerek. Düz uçuşla başlayalım. Böyle derdemez, Fletcher dostu Janet'in kendisinden hiç de daha kutsal olmadığını anlayıverdi. Hiç mi sınır yok Janet'in? Öyleyse senin kumsanın da beliri vereceğim zaman uzak değil. Üstelik sana uçuş hakkında bir iki şey bile göstereceğim. Öğrencilerini alabildiğine ciddi görünmeye çalışmasına karşın, Marta Fletcher birden bile onları gerçek kimlikleriyle görüverdi. Bir an sevmekten öteydi duydukları. Aşık oldu gördüğüne. Sınır yok mu Janet'in? Böyle düşündü ve gülümsedi. Öğrenme yarışı başlamıştı. Son